Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulullah. Bir kardeşimiz soruyor. Sinirliyken üç defa boş ol demekle nikah gider mi diye? Talak gerçekleşir mi diye? Değerli kardeşlerim, sinirli olmak bir mazerettir. Tamam. Ancak nikah meselesi öyle basit alınacak bir mesele değildir. Peygamberimiz şakası da ciddi, ciddisi de ciddi buyurmaktadır. O halde ağzımızdan çıkan kelimelere çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Bir cümleyle iman dairesine girdiğimiz gibi bir cümle ile de iman dairesinden çıkabiliyoruz. Yani bir cümle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesi yani cümlesi bizi İman dairesine sokuyor. İcabında bir cümleyle de iman dairesinden dışarıya çıkabiliyoruz. Nikah hususunda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunu yapan kişinin nikahı yani talakın bir tanesi gitmiş olabilir. Bu nedenle tövbe etmelidir ve asla bir daha böyle bir şey yapmamalıdır. İki talaktan sonra üçüncü talak gerçekleştiğinde ise eş tamamen gider ve başka bir erkekle evlenip tekrar boşanmadıkça almak mümkün olmaz. O halde kardeşlerim bu hususta elimizden geldiği kadar dikkatli olmalı ve ağzımızdan çıkan her kelimeye çok itina göstermeliyiz, bundan şiddetle sakınmalıyız.